Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rıdüm. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah Rabbilâlimin. Ve salat ve selamü ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve cahbhi ejamain. Muhterem dinleyenler. Nisa suresinin 7. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Mushaftan takip edenler 77. sayfayı açacaklar. Bu bölümde miras hukukunu düzene koyan ayet-i kerimeleri kısaca açıklamaya çalışacağız. Mülk Allah Celle Celaluhu'ndür. İnsanlar geçici olarak faydalanma haklarına sahiptirler. Yani mülk bizimdir, tapusu bana aittir diyoruz biz ama bunlar geçicidir. Yani İstanbul bile bir zamanlar Konstantin'in üzerine tapuluymuş, sonra Fatih gelmiş, Fatih'e de kalmamış. Herkes geliyor ve gidiyor. Onun için Rabbim velillahi miratü semavati vel arz. Göklerin ve yerin mirası Allah'a aittir. Yaradan o, yöneten o, bir gün bunları yok edecek olan da yine o. Biz geliyoruz, getiriliyoruz, Rabbimin yarattıklarından faydalanıyoruz ve bir günde bırakıp gidiyoruz. Cıplak geliyoruz, bulabilenlerimiz bir kefen alıp gidiyorlar. Geride bıraktığımız mallar var. Bu arada bizim Rabbimin lütfettiği mallardan geride bıraktıklarımız vardır. Mülkiyeti dinimiz tanıyor. O mülkiyetin varisler arasındaki paylaşımını Rabbim bize bildiriyor. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْكَتُرُ نَصِيبًا مَفْرُوضًا Ananın, babanın ve akrabaların bıraktıklarından Erkeklere de bir pay vardır, kadınlara da bir pay vardır. İster çok, ister az olsun ama bir pay vardır. Bu da belli, Rabbim tarafından belirtilmiş bir paydır diyor Rabbimiz. Kadınlarımızın, kadın deyince tabii ki, anne olarak farklı kadın olarak yani eş olarak mirastaki durumu farklı kız olarak farklı kız kardeş olarak farklı farklı Ve izahara'l-kismete ulul-kurba ve yetama ve mesakini ferzuquhum minhu ve qulu قَوْلًا marufa. Bir de, hani bir ölü ölmüş, onun akrabalarından olan erkek ve kadınların belirli payları var. Ama mal taksiminde hazır bulunan yakın akrabalar, yetimler ve fakirler var ya diyor, onlara da diyor, Rabbim, o maldan Biraz pay verin. Yani gönülleyin onları, rızıklandırın onları diyor. Ve onlara da güzel sözler söyleyiniz diyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi devam ediyor. Vel yakhşellezîne levterekû min kalfihim, zürriyeten, duâfen, khâfû aleyhim. Veli teğul Allah, Veli yolu, da. Hani vefat eden bazen bizim de aklımızdan geçer. Çocuklar daha bir yaşında, iki yaşında, üç yaşında ya. Ya ben ölü versem, bu çocuklar ne olacak halleri diye korktuğumuz çocuklar var diyor ya. Siz kendi çocuklarınız hakkında böyle korktuğunuz gibi yetimler korkusunda da korkup titreyin diyor Rabbim. Yani yetimlere de gönülleyeceğiz biz. Bir mal taksiminde çevredeki fakir ve yetimleri de o taksimi gören insanları da gönüllenecek diyor Rabbim. Nasıl ki siz öldüğünüzde ya benim çocuklarım ne olacak diye çocuklarınız hakkında korkarsınız ya işte başkalarının çocuklarını da kendiniz kendi çocuklarınız gibi görün de onların haklarına da riayet edin vellettekullah Allah'tan sakınsınlar velyequlu kavlen ve o çocuklara yetimlere güzel ve doğru söz söylesinler ...diyor Allah Celle Celaluhu. İnnellezîne ye'kulûne emvalil yetâma zulmen. İnne mâ ye'kulûne fî budûnihim nâran ve seyislevne se'îrâ. Yetim malını yiyenler kendi karınlarına ateş yemiş gibidirler diyor Rabbim. Ve onlar yakında alevli ateşe gireceklerdir, diyor Rabbimiz. Hak yiyenler var ya, aslında dünyanın en deli insanları. Hazineyi hortumlayanlar, dünyanın en zekalı insanları. Hani bir insan düşünün, etrafına odunları yığıyor. Yanında da bir şişe var. Adama soruyorsun o şişede ne var? Benzin var. Petrol. Ne yapacaksın? Odunları yığdıktan sonra diyor ateş yakacağım. İçindeyim kendim. Kendimi yakacağım diyor. Psikolog profesörümüze soruyoruz. Diyor ki delirmiş. Peki haramdan halaldan hiç ayrım yapmadan malı götürenler bu yetim malıymış bu haksızmış demeden götürenler de kendi karınlarına ateş dolduranlardır diyor Rabbim. Yetim malını yiyenler kendi karınlarına ateş doldurmuş gibidirler diyor Allah Celle Celalü. Yürsekumullahü fi evladikum evladikum lizekeri mislu hazzil unseyin. Mirasta Allah sizin çocuklarınız konusunda erkeklere kadınların payının iki katını tavsiye ediyor. Burada tavsiye emir manasınadır yalınız. Yani erkek iki, kız bir alır. فَاِنْ كُنَّ نِسَاءَنْ فَوْقَثْ نَتَيْنِي فَلَهُنَّ سُلُسَاءَ مَا terak. Eğer kızlar 2'den fazla iseler, onlar malın yani terikenin üçte ikisini alırlar. Eğer varis Kız olarak bir tane ise o yarısını alır. Tabi yarısını alır derken erkek kardeşi yok. Bir tane kız çocuğu var. O ölenin, ölen babası olabilir, ölen annesi de olabilir. Ölenin e, malının yarısını alır. ولى ebevehi li külle vahide minhum esüdüsü minma terake inkan lehu velat eğer ölenin çocuğu varsa bu oğlan olabilir kız olabilir çocuğu varsa anne ile babadan her biri altıda bir alır. Fəinləm yekun lehu velad və varıthu ebevehu فَلِ اُمِّهِ السُّدُسُ Eğer çocuğu yoksa, anne baba ona varis ise, anasına üçte bir. Babasını burada belli etmedi, belirtmedi. Baba asabe olarak payını alacaktır. Fakin kana lâhu ixbatun, fal-ı umu min badı vasiyetin yulcib-iha evdeyin. Eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda bir düşer. Tabi vasiyetler yerine getirilip borçlar da ödendikten sonradır e, mal paylaşımı. Abla öküm ve abina öküm, la tederon ayyum akrabulukum nefaa, farizte min Allah. İnna Allah'e kane alimen hakime. Babalarınız veya oğullarınız, siz bunların hangisinin size daha fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz zaman gösterir onu. Şu anda bilemezsiniz. Bu paylar, yukarıda belirtilen paylar Allah tarafından belirlenmiş hisselerdir. Yani ya babanın hakkı şöyle olsaydı da oğulun hakkı böyle olsaydı da kızın hakkı böyle olsaydı. Doğrusunu Allah bilir." diyor. Çünkü inna Allah hakani alimün Allah her şeyi bilen, her şeye hükmeden, hükmünde de hikmet sahibi olandır, diyor Allah Celle Celaluhu. Şunu bir kere hatırımızdan çıkarmayalım. Halkımız ve genelde insanımız şunu biliyor. Efendim, kız bir, erkek iki alır. Kadın, yalınız kız olarak... Payı almıyor ki. Kadın bazen anne olarak payını alır. Duruma göre üçte bir yani kalan malın üçte birini alır. Duruma göre bazen kalan malın altıda birini alır anne. Ee, kız kardeş olarak ölenin kız kardeşi olarak payını alır. Duruma göre tabii. Ölenin eşi olarak kadın. Yani kadın miras durumunda anne olarak payı ayrı, eş olarak payı ayrı, kız olarak payı ayrı, kız kardeş olarak payı yine ayrı. Bizim insanımız bir tek konuyu bilir. Mesela bugünkü kanunda kadına verilmeyen hakları fazla gündeme getirmezler. Olur mu hocam? Var mı öyle bir şey? Var tabii. Mesela, burada hemen okuduğumuz ayet-i kerimede, bir adam ölmüş, geriye annesi kalmış, babası kalmış, hanımı kalmış, çocukları kalmış. Çocukları varsa, anne ile babaya, ikisine de ayrı ayrı, altıda bir alır, diyor. Kalan, diyelim 60 milyarlık servetin, Altıda biri babanın, altıda biri annenin. Onar milyar. Altı yüz milyarsa altmışar milyar anneyle babaya verilir. Çocuklar ayrıca bölüşürler, eş ayrıca bölüşür. Bugünkü hukukta ise bir kuruş vermez. Memleketinde çiftçilik yaparak, çobanlık yaparak, terzilik yaparak oğlunu okutan İstanbul'a gönderen baba... Bir gün oğlu üniversiteyi bitiriyor, İstanbul'da bir kızla da anlaşıyor, evleniyor, köşeyi dönüyor, zengin oluyor. Bir oğlu bir kızı oluyor, derken kalpten gidiyor, trafik kazasından gidiyor, beyin kanamasından gidiyor, bir şekilde gidiyor. Annesini babasını da yanına aldırmışmış İstanbul'a. Gelin diyor ki, koca öldü, akrabalık bozuldu. Haydin bakalım siz memleketinize. Size bir şey vermem. Kanunen hiçbir hakkınız yok. Tarlasını, sabanını, övendiresini de satmış gelmiş adam nereye gitsin şimdi? Ha, dinim diyor ki, O mevcut servetin altıda biri annenin, altıda biri de babanın. Bu hiç gündeme getirilmez. Dinimin kadına tanıdığı bu hak getirilmez. Yalınız kadınla yani kız ile mirasta kız olan yani ölenin kızı ile oğlunun mirastaki payının farklılığı gündeme getirilir. Ama öbür tarafta dinimin tanıdığı bir baş şey var. Evin geçiminden nafakasından meskeninden yeme içme ve giymesinden erkek sorumludur kadın Türkiye'nin ve dünyanın en zengini bile olsa kendi malını kendisi işletir kendisine mal alır, kendisine servet alır ee, eve katkıda bulunma mecburiyeti yoktur, bulunur o ayrı bir iş ama bulunma mecburiyeti yoktur yani dinim sorumluluğu erkeğe yüklediğinden e, mirastaki payını oğul olarak ama eee şeyden kızdan biraz fazla tutu vermiş. Eşlerin durumunu anlatıyor şimdi bir de. Velküm nisfu matera kezvajukum inlem yakun lehun nevelat. Eğer e, çocuk yoksa burada kadın ölmüş, geriye kocası kalmış, çocukları da olmamışymış. O zaman kocası malın, yani hanımının malının yarısını alır. فَاِنْكَانَ لَهُنَّ وَلَدُنْ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَسِيَّتِنْ يُوسِيْنَ biha evdeyin. Eğer çocukları varsa, bir veya daha fazla çocukları varsa eş, yani kocası, kadının malının dörtte birini alır. Tabii bu mal taksimi Borçlar ödendikten, vasiyetler de yerine getirildikten sonra taksim yapılır. Borçlar ödenir, vasiyetler önce öden, borçlar ödenir, sonra vasiyetleri yerine getirilir. Geriye kalan malın dörtte birini kocası alır, geri kalanı çocuklar bölüşürler. Şimdi kadının durumu ne? Bey ölmüş, hanımı kalmış. Ve lehünner rubu'u mimma teraktum illem yekun lekum veled. Bey ölmüş, çocukları da olmamışmış, kadın, beynin, malının dörtte birini alır. Eğer çocuğu varsa, bir veya daha fazla çocuğu varsa, o zaman kadın sekizde birini alır. Yani eşinin Malının sekizde birini alır. Burada da yine Rabbim tekrarlıyor. Tekrarı şundan dolayıdır. Borçlara dikkat anlamına tekrarlanıyor. Ve bir de vasiyetlerine. Bey e, ölürken işte malını vasiyette bulunmuş Şu hayır kuruluşuna veya şu şahsa malımı şu bölümünü vasiyet ediyorum. Borcum da filana borcum var. Önce borç ödenir, sonra vasiyet yerine getirilir. Geriye kalan maldan kadın eğer kocasının çocuğu varsa dörtte bir, şey 8'de bir çocuğu yoksa dörtte bir hissesini alır. وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُونَ يُورَثُ كَلَالَةً اَوْ اِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٌ مِّنْهُمَ السُّدُسٌ وَإِنْ كَانُوا اَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي السُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوسَى بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُدَّارٍ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهُ وَال Bu 12. ayet-i kerimede Allah Celle Celalüh kız kardeşlerin durumunu da kardeşlerin durumunu da ortaya açıklamış oluyor. Bir erkek veya kadın ana babası ve çocukları bulunmadığı halde bir kadın ölüyor veya bir erkek ölüyor. Ana babası yok, daha önce ölmüşler. Çocukları da yok. Buna kelale denilir. Ma, mirasçılarına malı kalacak olursa, bir erkek yahut bir kız kardeşi varsa, her birine altıda bir düşer diyor. Yani bir erkek kardeşi bir de kız kardeşi var. Eğer bundan fazla iseler, o zaman üçte bire ortaktırlar. Yani malın üçte birini kendi aralarında eşit şekilde bölüşürler diyor. Ve lehu aqun ibuqtuun, falikulli waahid minhum as-sudus. Fəin kānu ekṣaramin dālik. Yani İkiden fazla ise kardeşler o zaman üçte bir yani S, mirasın, terikenin üçte birini eşit şekilde bölüşürler. Bakınız burada yine dikkatinizi çekmek istiyorum. Oğlan kardeşle kız kardeş ölenin malından bölüşürlerken Eşit şekilde yani kadın erkek eşitliği diyoruz ya burada kardeşler eşit olarak kız ayrı erkek ayrı veya erkek kardeş kız kardeşten fazla alır durumda değil. Eşit olarak alırlar biraz önce demiştim kadının durumu hep aynı değildir kız ölenin kızı olarak mirası farklı. Ölenin annesi olarak mirası farklı. Ölenin eşi olarak mirası farklı, farklı. Ölenin kız kardeşi olarak mirası farklıdır. Yani kadınlarımızın bugünkü hukuka göre lehine olan çok durumlar var. Onları kimse gündeme getirmez. Yine burada da Rabbim yine tekrar uyarısına devam ediyor. Tabi ki borç ödendikten, vasiyet yerine getirildikten sonra ve kimseye de zarar vermeden Allah'ın bir vasiyeti olarak yani emri burada vasiyet gelmesi emri olarak yerine getiriniz. Allah her şeyi bilen, Allah yumuşak muamele edendir diyor Rabbimiz. Tilke hududullahi. İşte Allah'ın sınırları bunlardır, hatleri bunlardır, sınırı bu. Yani sınırı Rabbim belirler. O da diyor ki sınırlar bunlar. Vemen yutailla ve Rasuluhu yudhikhuh jannatin tajri min tahti al-anharu fiha. Ve zâlki al-fazul Kim Allah'a ve Rasulüne itaat ederse. Yukarıdaki sınırları belirledi Rabbim. Oğlum oğlanın payı şu, kızın payı bu, annenin payı bu, kızın e, hanımın payı bu, kız kardeşin payı bu. Babanın payı bu. Oğlan kardeşin payı bu." dedi. Bunlar Allah'ın çizdiği, Allah'ın belirledikleridir. Kim Allah'a ve Resulüne itaat edecek olursa Allah onu altından ırmaklar akan cennetine ebediyen kalacak şekilde kor. İşte büyük başarı da budur diyor Rabbim. Hani diyoruz ya bu çok başarılı adam. Çok başarılı adam cennetlik iş yapan adamdır. men يَعْصِ ve وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ısyan ederse, Resulüne de ısyan ederse, Allah'ın sınırını da aşarsa. Sınırlar yukarıda belirlenmişti. Yani miras hukukuna özel dikkat çekiyor Rabbimiz. Bakınız, bizim ibadetlerimizin en önemlilerinden birisi namazdır. Ama namazın rekatlarını Rabbim Kur'an'ıyla belirlememiş. Sevgili peygamberimiz tarafından belirlenmiş. Yine Cebrail gelmiş. Cebrail sevgili peygamberimize namazı kıldırmış. Kur'an'da rekatlar yok. Sabah namazı iki rekattır, öğle namazı dört rekattır farzlar. İkindi dört rekattır, akşam üç rekattır, yatsı dört rekattır diye bir ayet yok. Kur'an-ı Kerim'imizde. Onu sevgili peygamberimiz bize bildirmiş, hem söylemiş hem kendisi kıldırmış. Ama miras hukukunun ana hatlarını Rabbim kendisi açıkça bildirdikten sonra işte Allah'ın sınırları budur. Kim Allah'ın ve Resulünün koyduğu, kim Allah'a ve Rasulüne isyan eder, Allah'ın bu koyduğu sınırları da Aşarsa onu ebediyen kalacağı cehenneme ateşe koyar diyor. Ve, o, ve lehu azabün mühîn. Alçaltıcı azap vardır onun için diyor Allah Celle Celaluhu. Miras hukukumuza dikkat edelim. Haram yemenin yollarından bir tanesi de bu. Rabbimin belirlediği sınırlara dikkat etmeden malı bölüşürsek, ölünceye kadar haram yemiş oluruz. Ondan sonra siz takva elbisesini sırtınıza giyseniz, hacca gidip gelseniz, geceleri teheccüd kılsanız, hani bir hadis-i şerifte var ya, uzak yollardan gelmiş Kabe'nin karşısında yorgun argın, Ya Rab, Ya Rab, diyor. Rabbim onun tevbesini niye kabul etsin? Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram diyor. Hani bir Halbuki o hadisin üstünde bir hadis-i şerifte kim hasbi olarak, iman ederek hacca giderse anadan doğmuş gibi döner. Bu da sağlam hadis. Hemen öbürü de sağlam hadis. Ha, orada Men hacke, lem yerfus ve lem yefsuk, racaake yevme veledetu ümmühü der. Fasıklık yok, diyor. Ama altındaki hadiste ise haram parayla gelmiş. Midesinde haram var. İhramında haram var. Ya hocam vallahi o ihram parasını var ya böyle alın terimle kazandıydım ama evin haram. Tarlan haram, dükkanın haram. Bunlara dikkat edeceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun. Dinlediğiniz teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.